Merhabalar Ceren Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Açık Radyo, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz şimdilerde. Ceren Suntekin telefon attığımızda Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden kendisi, sorumlu sosyal hizmet uzmanı. Ee, evet, burada Herkese Yer Var isimli bir kısa film yarışması düzenleyeceğinizi açıklamış bulunuyorsunuz. Tarlabaşı Toplum Merkezi olarak 2006 yılında kurulmuştu Tarlabaşı Toplum Merkezi. Belki kısaca bir hatırlatmak lazım. Ee, ve 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğinizi, söylediniz ve bu etkinlikte ilkini oluşturuyor yanılmıyorsam. Evet, evet, evet. Evet, e, gerçekten. Peki e, nereden çıktı bu Burada Herkese Yer Var isimli kısa film yarışması fikri? Oradan bir başlayalım. Belki 10. yıl etkinliklerini de konuşarak devam ederiz. E, tabii, yani biz 10. yılımızı kutlarken sadece böyle bir kuru kutlama olmasını istemedik işte panel, gala vesaire gibi. Hem de bir dizi etkinlik olmasını düşündük hmm. ve bu etkinlikte biraz hem Türkiye'nin şu anki durumu, siyasi durumu, işte sosyal durumu itibariyle hepimizin daha böyle dikkatini çekebilecek, hepimiz biraz daha dilleştirebilecek bir şeyler hakkında olmasını e, öngörerek çok kültürlük üzerine düşündük. Hı hı. E, temasına bu şekilde karar verdik. Aynı zamanda Tarlabaşı çok kültürlüğün de ünlü bir yer. Yani bizim için en çok o tarafıyla ünlü aslında. Ve biz yıllardır aslında Tarlabaşı Toplum Merkezi olarak e, bunun savunuculuğunu yapmaya, e, hak temelle çalışarak, ee, ve buranın bu kadar kültürün bir arada olan bir yer olarak nasıl da barış içinde yaşadığını göstermek anlatmak için de çalışıyoruz. Hı hı. Ee, bu iki şeyi birleştirmek istedik. O yüzden de e, böyle görsel bir şeyle açmayı düşündük. Eee böyle karar verdik. Tam da böyle çıktı bu proje diyorsunuz. Peki evet. e, aslında Tarlabaşı Kültür e, pardon Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kuruluşu da 2006 yılına kadar gidiyor. Yani kentsel dönüşüm evet. Tarlabaşı'nda da yüzünü gösterdiği zamanlara kadar. Evet, e, evet. çok kültürlüğe mutlaka vurgu yapıyorsunuz ve hatta internet sitenizde de bir e, Not var bu konuyla ilgili saat araması kapsamında ev ziyaretlerinde kadınların tarla evet, başı evet, için evet. E, söylediği bir şey çok kültürlülük. Evet, e, bu kesinlikle. bir 10 yıldır da aslında kentsel dönüşüm e, projesi devam ediyor orada. Sizce bu çok kültürlülük kaldı mı kentsel dönüşümün şu anda tarla başına bu 10 yıllık farka baktığınızda nasıl bir yansıması <gülüyor> oldu? Ya aslında bu e, kentsel dönüşüm planlaması ya da yapılan bu soyulma, işte artık yıkım her ne denirse, e, yani gösterildiği gibi bu da yaşanmıyor Tarlabaşı'nda başında yaşanmıyor çünkü aslında e, o yıkım bölgesi e, Tarlabaşı'nın başının bu büyük bir bölgenin burası 30 bin civarında bir nüfusa e, ait bir bölge e, hı hı. olan bir bölge, e, ya yani onda birini falan kapsayan bir küçük bir bölge ve aslında. O e, reklam tablolarının ya da işte yapılan birkaç şeyin hemen arkasında hı hı. E, mahalleli ve işte komşuluk aynen devam ediyor. Hı hı. Ve hatta e, Suriye Savaşı'ndan beridir de işte Suriyeliler de artık e, tarlabaşının yeni sakinleri. E, domlar var e, yine e, Suriyeli domlar burada çokça yaşıyorlar. E, zaten e, gayrimüslim azınlıklardan hala burada olanlar var. Onlar hı. burada yaşıyorlar. Romanlar, Kürtler hepsi burada. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden insanlar burada. Aynı zamanda Irak'ta, Afrikalı, Senemel'li çok çok insan burada yaşıyor. Ve son zamanlarda da İstanbul'da yaşamayı tercih eden yabancılar da tarla başının ortamını, mahalleyi, işte çevreyi ya da buradaki... E, binaları sevdikleri için burada yaşamayı tercih ediyorlar hı hı. E, işte Erasmus'lar öğrenciler burada yaşıyor hı hı. o zaman tarla başlılar, çok alışıklar farklılığa hı hı. E, ve birbirlerinde sürekli konuşuluk yapıyorlar yani Afrikalı komşuları var işte Alman komşuları var işte öğrenciler var e, Suriyeliler var vesaire hı hı. dolayısıyla aynı binada yaşıyorlar aynı mahalleyi aynı pazarı paylaşıyorlar çocukları Aynı okullara gidiyor. O yüzden uzun süredir bu böyle devam ediyor. Yani aslında bu kentsel dönüşüm e, bize o, o anlamda bir etki etmedi. <gülüyor> en azından bu çok kültürlülük e, meselesinin devam ettiğini görüyoruz. E, ona Kesinlikle. bir şey olmadı. Hem de diyorsun. daha dayanışma ve yardımlaşma ile birlikte. Çünkü e, her yeni gelen birbirinin halinden çok daha iyi anlaymış oluyor. Ve e, daha dayanışarak, e, yardım ederek birbirine. Devam ediyorlar. Evet. Peki evet. E, aslında az bir mahalle kapağında diyorsunuz. Gördüğümüz hı hı. o reklam panolarının arkası hakikaten yani bir yandan da şantiyeye dönmüş mahallelerden bahsediyoruz. Ben en son yazın görmüştüm. E, evet. Yani o şantiye kısmını yazın gördüğüm zaman hı hı. büyük bir kısmı yani hani inşa inşaatın yan tarafında insanlar yaşamaya devam ediyordu. E, Kentsel dönüşüm bu buraları da dönüştürecek gibi bir plan var aslında planlar bu halde ve hani düzenliyorlar. Hı hı hı. Çıkaracaklar insanları <gülüyor> ee, bu, bu kültürü Değiştirecek siz neyi savunuyorsunuz Böyle bir durumda Ya aslında yani Bu binalar yıkımlar Vesaire olmasa da e, Yeni Hı -hı. yapılan şeyler yani e, Bir e, ne diyeyim Güç tarafından yapılan herhangi bir şey Olmasa da Hı -hı. doğal bir değişim Var yani İnsanlar buraya çok önceden taşınmışlar. Artık başka bir e, şehrin, başka bir kültürün e, devamını getiriyorlar. Yani kendileri belki başka şehirlerde doğmuşlar ama artık çocukları burada e, doğdukları için artık Beyoğlu gibi büyük bir e, ilçede e, yaşamayı öğrenmişler, biliyorlar vesaire. Dolayısıyla hani o değişim her türlü olacak e, Hani yeter ki birlikte olsun. Bence insanlar da hani e, bu kadar e, kötü evlerde, kötü binalarda ya da e, kötü çevre koşullarında yaşamayı kimse hak etmez ve onlar da istemiyorlar zaten. Hı hı. E, hani bizim arzumuz bu tip değişimler e, çevreyle işte insanların e, ihtiyaçlarıyla birlikte ve yani onların istekleriyle olsun aslında. Çünkü zaten o doğal akış devam ediyor istemesek de istemesek de. Ee, yani, yani yerinde ve sağlıklı ne kadar bir... Süre. <gülüyor> evet. Yerinde evet. ve sağlıklı bir dönüşüm taraftarsınız anladığımız kadarıyla. Kesinlikle yani biz de soruyoruz. Ee, bütün ev ziyaretlerini yaptığınızda o ev ziyaretlerinden aldığımız Hı -hı. E, bilgiler eşiğinde zaten çıkan şeyler genelde. Hı -hı. E, yani bu kentsel dönüşüm sizi nasıl etkiledi diye biz de soruyoruz. Ya da onların fikirlerini öğrenmeyi istiyoruz. Yani bir kısmın... E, Hala pek haberdar değil aslında neler olup bittiğinden. Ama hı hı. çoğu aslında tabii ki de burada iyi şartlar altında, iyi barınma koşullarıyla, işte depreme dayanıklı evlerde ya da temiz bir çevrede, çöpsüz bir çevrede daha hijyenik bir yerde yaşamayı istiyorlar hepimiz gibi. Hı hı. <gülüyor> Dolayısıyla yani birlikte olsa keşke daha da iyi olur. Evet. Herkes de. Ee, şehirde payını alır en azından çünkü bu insanlar aynı zamanda e, Beyoğlu'nun e, bütün e, ne diyeyim e, o eğlence merkezi olan Beyoğlu'nun mutfak tarafında olanlar yani e, işte bütün işçileri, çalışanları, e, servis sektöründe çalışan insanlar. Dolayısıyla aslında iki grubunda birbirine her türlü ihtiyacı var. Evet, Yani tam da ee, dediğiniz gibi eğer tabii onlar bu soylulaştırma projesi sonrasında orada kalırlarsa kimsenin itirazı olmaz diye tahmin ediyorum ama e, örneğin Sulukula örneğinden öyle olmadığını gördük evet, galiba evet, bu kentsel evet, dönüşüm evet, projelerinin. Evet. Aslında konumuz da bu değil ama e, <gülüyor> yine de oraya gidiyor konular. E, belki tekrar bir Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kısa film yarışmasına dönebiliriz. Kimler başvurabilir evet. bu yarışmalara? E, herkes başvurabilir aslında. Amatörler de başvurabilir, profesyoneller de başvurabilir. Daha önce bir e, filmi varsa ve bunu göstermek istediği, bu konuyla ilgili göstermek istediği bir yer arıyorsa Hı -hı. başvurabilir. İlle de şu an çekmiş olması gerekmiyor tabii ki de. E, ama hani burada amaç zaten e, gerçekten de birlikteyken güzel olduğumuzu göstermek, anlatmak. Umarız Herkes bizim gibi heyecanlanır ve katılım gösterir. Hı hı. Biz de böyle bu 10. yıl etkinliklerimizde daha büyük, güzel, herkesi kapsayan bir kutlama yapmış oluruz. Hı hı. Tam da kendi ne diyeyim, ilkelerimizde olduğu gibi. <gülüyor> evet. Ee, bir de 11 Mart olduğunu hatırlatmak lazım belki burada evet, son, son başvuru tarihi. Başvuru tarih. Sonrasında bu 10. yıl kutlamaları kapsamında bir e, sokak festivalimiz de olacak. <gülüyor> e, onları zaten mutlaka duyuracağız. E, bu hani başlangıcı olup sonra bu e, çok kültürlülük kutlamalar, e, Temasını devam ettirmeyi istiyoruz. E, Nisan gibi mi olacak peki bu festival kutlamaları ya, ya da? Festivali Ekim için planlıyoruz. Onun hazırlıkları başladığı zaman zaten Duyuracağız. bol bol bilgi vereceğiz. Evet. Evet. E, 10. yıl etkinlikleri kapsamında diyorsunuz. Film gösterimleri peki e, filmler ne zaman açıklanacak? Nerede gösterilecek bu filmler sonrasında? Evet. Filmler için yani Nisan galiba 26 Nisan'da şimdi çok hatırlayamıyorum kusura bakmayın. Hı hı. Bir ödül törenimiz olacak. Hı hı. Bu ödül törenini yapabilirsek yapmayı istediğimiz yani bir terasımız var mahallenin ortasında. Evet. Aslında böyle mahallede yapmayı burada bir ödül töreni yapmayı istiyoruz. Herkesin bütün mahallenin de katılımına açık. Ama olmazsa yine daha daha, daha daha buluşulabilir bir mekan arayışımız da olacak. Yani o daha Beyle ee, değil. rahat bulabileceğimiz. ve evet, tam net değil. Evet. E, görüştüğümüz yerler var. O netleşince yine bilgisini vereceğim. Evet, o zaman 2006'da kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi 10. yılını kutluyor ve e, bu kutlamalara da bir film e, kısa film yarışmasıyla başlangıç e, veriyor diyebiliriz galiba. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Hem e, toplum merkeziyle ilgili olabilir hem de yarışmaya dair olabilir. Eee Yok çok teşekkür ederim. Yani herkesin katılmasını ve yaygınlaştırmasını en azından bizi tanımasını hı hı. bu vesileyle görmesini bilmesini isteriz. Hı hı. Aslında burada işte onların planladığı gibi hayal ettikleri gibi planladı demeyeyim. Şeyler değil, kötü şeyler değil çok güzel şeyler olup bitiyor. Hı hı. Umarım gelip e, gözleriyle, kendi gözleriyle de görmüş olurlar bir şekilde. Evet en azından orada hala bir kültürün devam ettiğini ve e, kentsel dönüşüm sürecinden de bir nebze olsun umutlu e, insanların, umudunu koruyan insanların belki demek daha doğru e, olduğunu söylediniz bize. Teşekkür ederiz Ceren Suntekin. Ee, Rica ederim. Biz teşekkür ederiz sizi e, konuk ettiğiniz için. <gülüyor> Hoşçakalın, sağ olun. Hoşçakalın.